Bu videonun konusu Dutch disease yani Hollanda hastalığı ki işin engincesi size Hollanda'dan değil İspanya'dan anlatacağım. 1547 İspanyollar e, Amerika'dan gümüş yağmalamaya başlıyor. Yani yağmalamaya başlıyor dediğim ondan sonraki 4 yıl boyunca e, Avrupa'da normalde az olan gümüş o kadar fazla çalınıp getiriliyor ki İspanyollar sebepsiz zenginleşiyor. Gümüş o dönem uzak doğuda altından bile daha değerli öyle düşün. o kadar zor bulunan bir şey. Avrupa için çok öyle olmasa da gümüş bir ödeme yöntemi yani gümüş paralar var. Dolayısıyla İspanya bir anda aşırı derece zenginleşince şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Herkesin, bu şöyle düşünün, burada şöyle açıklayayım nasıl zenginleşiyor, zenginleşmeyip hemen geçmeyeceğim. İspanyol gemiciler, tayfalar işte her kimse yanında bolca gümüşle geliyor. Daha kıyıya indiği anda bardağa, sağda solda işte ne bileyim hayat kadınlarına, tüccarlara bolca gümüşle ödeme yapıyor zengin oldukları için. Şimdi bu zenginlik ikinci el insanlara geçiyor, marketçilere, ne bileyim kasaba işte meyve satana ve onlar da zenginleşiyor. Herkes kademe kademe zenginleşince her şeyin fiyatı artmaya başlıyor çünkü gümüş bol geldiği için ülkede bazı insanlar bazı işleri yapmamaya başlıyor. Diyor ki ya satın alırız bunu. O hastalık ondan sonraki 400 400 yıl boyunca çok fazla görülmüyor ama. 1560 ve 70'ler dolayında yani 1559 yılında aslında tam olarak Hollanda'da büyük bir doğalgaz rezervi keşfediliyor. Ama sonraki yıllarda çok böyle üstüne düşürmüyor. 70'lere kadar şöyle bir fikir türüyor. Biz doğalgazı bir an önce çıkartıp satalım çünkü nükleer enerji yaygınlaşacak dünyada bu. Doğalgaz para etmeyecek. Ve Hollanda hızla doğalgaz satmaya başlıyor dünyaya. Bu satış Hollanda halkında aynı etkiyi yaratıyor. İspanyollarla aynı etkiyi yaratıyor. Onlar da hızla zenginleşiyorlar. Hollanda yavaş yavaş tarımdan ve sanayiden kopmaya başlıyor ki O Hollanda bugün Taş tutmuş, donmuş topraklarına rağmen tarımda Dünyada çok büyük bir lider. Hatta Hollanda'nın tarım videosunda, Türkiye tarımına ilgili videosunda görürsünüz Hollanda'nın tarım üstüne enfes bir üniversitesi var. Aşağıya linkini koyarım. Bu Hollanda tarımı ve sanayileşmeyi terk edip ya zaten doğalgazdan havadan para geliyor deyince Dutch disease Hollanda hastalığına yakalanıyorlar. Çünkü Venezuela videosunu izlersiniz daha 2-3 gün oldu yayınlayalı. Venezuela'da da ülke ekonomisinin %95'i petrole bağlı olduğu için bu adamlar nasıl tarım yapacaklarını bilmiyorlar. Bilgisayar vesaire yazılım üretmeyi de bilmiyorlar. İlaç üretmeyi dahi sanayisi bilmiyor. Bilmediği için her şeyi yurt dışından alıyordu. Petrol çıkarıp ama şimdi petrol çıkaramıyor. Aynısı Hollanda'da da oldu. Peki Herkesin üstüne 3 saat sadece Hollanda üstünden konuşacağı Dutch dizisi bu kadar mı? Hollanda hastalığı ikili ilişkilerde bile var. Gelin görelim nedir bu Hollanda hastalığı. Hoş geldiniz. 1960'lar Botswana, Elmas çıkıyor. Aynı Dutch dizisinin aynısı yani İspanyolların gümüşle yaşadığının aynısını Botswana, elmasla yaşıyor. Kolombiya kahveyle. Dünyaya o kadar çok kahve satıyorlar ki gelen parayla Kolombiya halkı hımbıllaşmaya, tembelleşmeye başlıyor. Daş dizisi dediğim Hollanda hastalığı aslında bir ülkenin bir şeye gelir olarak bir tek şeye odaklanmasıdır. Bazı ülkelerde tam tersi. Mesela Türkiye'ye bakarsak Türkiye'de şu anda tarım alanında ve e, hayvancılık alanında tam tersini yaşıyoruz. Yani Tüketilenden daha azını üretiyoruz, dışarıdan ihraç etmeye çalışıyoruz. Orada dengeyi tutturamıyorsunuz. Şimdi daha yeni Antalya'da seralar uçtu. Bu mesela Tarım Bakanlığı'nın çok büyük bir problemi olmalı. Bilmiyorum şu an ne kadar ciddiye alınıyor ama bu yıl zaten çeşitli gıda malzemesi, sebzeler, meyveler piyasaya az sürülecekken ve nüfusumuz mültecilerle birlikte artık domatese bile, buğdaya bile yetmiyorken çok büyük bir nüfusumuz var bunu beslemek lazım. Antalya'daki seraların uçmasıyla birlikte hangi gıdaları daha az yiyeceğiz bilmiyoruz. Dolayısıyla daş dizisinin tam tersi ise kıtlık. Kıtlıkta da bir şeyin fiyatı artar, enflasyon oluşur. Aşırı zenginleşme de enflasyon oluşur. Piyasaya çok az tavuk girerse de tavuk fiyatları artar. Piyasaya bir anda her yerden tavuk girmeye başlarsa o tavukları aşırı satıp çok para kazanırsanız da ki tavuk dünyada aranan bir şey değil ama yine artar. Dolayısıyla Optimumda tutmanız gerekiyor. Aynen insan ilişkilerinde olduğu gibi. Sırf ekonomi finans yönünden anlatmayacağım bunu ya da uluslararası ilişkiler. Size bunu birazdan göreceksiniz. İkili ilişkilerde anlatacağım. Bir başka ülkeyi söyleyeyim mi size? Endonezya. 74'te petrolden coştular. Aynı şekilde Norveç. 71'de yine petrol ve doğal gazdan zenginleştiler. Nijerya, Nigeria petrol. Bu ülkelerin üçünde de sanayisizleşme var. Yani dutch Disease denilen şey aslında sanayisizleşme. Ne demek sanayisizleşme? Siz kendi arabanızı üretmekten vazgeçiyorsunuz dışarıdan al. Suudi Arabistan ya aslında Suudi Arabistan'da şu anda Amerika'nın da eli olduğu için farklı bir durum var ama e, çeşitli ülkeler yazılımdan, teknolojiden ve sanayiden uzaklaşıyor. Sen kendi mobilyanı bile üretemiyorsan, her şeyi yurt dışından alıyorsan bir süre sonra senin ülkenden para o kadar fazla çıkıyor ki Kendi kontrolünü bile yapamıyorsun bütçenin. Bunu size çok mantıklı gelecek bir örnekle söyleyeceğim. Ee, belki Endonezya için doğrudur ama Rusya, Kazakistan çok büyük petroller çıkıyor. Peki size bir şey soracağım. Türkiye'de Made in Russia diye kaç ürün gördünüz? Biliyorum açıklama böyle çeşitli ürünleri yazacaksınız ama kaç ürünün altında Made in USA ya da Made in Russia yazıyor? Genelde China Çin kötü büyük bir ülke mi? Küçük bir ülke mi? Büyük bir ülke. Rusya da büyük, Amerika da. Neden Çin daha fazla üretiyor? Çünkü Çin hiçbir zaman Dutch dizis Hollanda'slarına yakalanmak istemiyor. Her şeyin kopyasını dahi orijinalde kopyasını kendisi üretmeye çalışıyor. Öyle ilginç bir ülke. Gerçek ekonomisi bu sene bir yarım puan az büyüdü ama olsun. Ama Rusya'da bir dönem yine bu yaşandı. Hatta Rusya'nın bir videosunu yapacağımı, o Sovyet, Sovyet Sosyalistler Birliği'nin dağılması Kazakistan'ın falan onun içinden çıkıp etrafa saçılması maalesef çok kontrolü olmayan bir ekonominin ve Amerika'nın parmaklamasının sonucudur. Peki insan ilişkilerinde Dutch dizisi yani Hollanda hastalığını görüyor muyuz? Evet. Özellikle çiftler. Şimdi çiftler birbirini tanırken, ilişkilerin belli döneminde her şeyi tamamlar. Yani Diyor ki sinemaya gidelim, gidelim diyor sen de yere giderim, diyor ki işte arkeolojik kazıya gidelim, gidelim, cehenneme gidelim, gidelim, her türlü gidiyor. Ne isterse gidiyor. Ama ilişki işte bir üç ay, beş ay, bir yıl falan filan o cijim dönemini geçirdikten sonra artık karşı tarafın yaptığı bir şey sana batmaya başlıyor. Ve bunu odaklanabilirsin. Ama bazıları tam tersine odaklanıyor. Mesela beraber diyelim ki fotoğrafçılık hobileri var. İkisi de sadece fotoğrafçılığa odaklanıyor. Sabah akşam fotoğraf çekiyorlar. sokak Sokaktaki şeyin fotoğrafını çekiyor, seyahat edip fotoğraf çekiyorlar. İlk başta kulağa güzel gibi gelse de diğer bütün alanlarda gelişmeyi bitiriyorlar. Yani mesela tenis oynayan bir çiftlermiş. İkisi de ama tenis oynamıyorlar. Aynen Hollanda'daki tek taraflı ya da Venezuela'daki petrol tabanlı zenginleşme gibi ilişkiler de bir tek fotoğrafçılık konusunda zenginleşiyor. Ve diğer tarafları da zayıf kaldığı için bir süre sonra çökme yaşanıyor. Niye? Konuşacak başka konuları yok. Bazı ilişkilerde konuşacak hiçbir şey yoktur. Bazı ilişkilerde konuşacak tek bir şey vardır. İkisi de hem kıtlık hem de gereksiz enflasyon oluşturan tek iyi odaklı büyüme gibidir. Ki tekil yani tek insanda da bunu görürsünüz. Örnek kişisel gelişim. Siz kişisel gelişimle, yani Türkiye'deki kişisel gelişimle yaşadığımız sorunu söyleyeyim sonra size geleyim. Öğrenciler bana e, ikinci, üçüncü sınıfta gelir genelde nasıl gelişim hocam diye. Mühendislik öğrencisinde de hukuk, tıpta da hepsinde de aynı şey var. Diyorsun ki işte yabancı dili geliştir. Tam diyor, İngilizce ile sorunumu çözeyim hepsi gelişir hocam. İngilizce bir sorunun yok, özgüven sorunum var ve İngilizceyi geliştireceğim diye 4 yıl harcıyorsun. Aslında yapman gereken şey İngilizceyi 1,5-2 yılda halledip yanına Almanca, Rusça, Çince bir şey öğrenmen. Ama bütün bunları öğrenirken sosyal ilişkilerini de geliştirmen lazım. Bir yandan Facebook veya Instagram yerine Linkedin üzerindeki ilişkili ağını Özür diliyorum bu İngilizce kelime için, network'ünü geliştirmen lazım. Ama sen Hollanda hastalığına yakalanıyorsun. Diyorsun ki çok iyi bir mühendis olacağım. Üniversitelerde öğrenci, kendi öğrencilerimde de gördüm. E, danışan öğrencilerde de görüyorum bunu. Matematiğe abanıyor, matematik bursu oluyor, matematik dehası oluyor. E, üniversitede kalıyor bir süre, Orada da matematikte mükemmel. Üniversite bir bitiyor. Bir işe yaramıyor bilgi. Mühendislikte size trigonometrinin Ne bileyim sonlu elemanlar yönteminin çok şey yarayacağını söyleyen hocalar için üzgünüm ben makine mühendisinin en ilerisini savunma sanayii, otomotiv sanayi destek vererek yaşadım. ENSYS gibi, MATLAB gibi yazılımlar zaten bu işi görüyor. Nastran vesaire. Ama sizler maalesef eğitim müfredatımız 56'lardan 60'lardan kaldığı için neyse. İşte bu da daç dizisi. Yani okul mu kariyer mi? Hangisine odaklanayım? Okulun verdiği zenginliğe mi? Akademik Haluk olayım? Yoksa iş hayatına mı hazırlanayım? Okul daha tatlı geliyor çünkü daha basit. Son olarak yetenekleriniz. Yetenekler alanında da bir Hollanda hastalığı yaşıyorsunuz. Şimdi doğru çocuk yetiştirmede özellikle 4 yaş sonrasında bunu Cem Hoca vardı Kalp doktoru hatırlıyor musunuz? Kalp ve damar cerrahı bizdeydi. Onunla birlikte konuşmuştuk. Çocuğa aslında her hobiye sunmanız lazım. Her yeteneğe, her sanata, her spora sunmanız lazım. Bakalım hangisine ilgisi var? Yani siz at binmeye götürüp beceremedi bu, hayatta ata binemez, baleye götürüp olmadı, futboldu, boş ver bundan bir şey olmaz derseniz bir şey olmaz emin olun. Ama kendinizde de çocuğunuzda da aynı şeyi yapmanız lazım. Ömrün boyunca eline hiç enstrüman almamışsın. Benim müziğe yeteneğim yok. Nereden? Yapamıyorum. Benim spora yeteneğim, benim yazmaya, ya her şeye yeteneğim var. Bak benim kitabım çıkacak şu bir buçuk ay, iki ay sonra inşallah. Ben yeteneğim yok demiyorum, yazıyorum. Videoya yeteneğim var mıydı bilmiyorum, çekiyorum. Zorla izletiyorum işte ne güzel. Ama sizlerden de ricam lütfen kendi yeteneğiniz ne de bir youtube'a video çekip koyun bakalım insanlar deli mi diyor. Bir kitap yazmaya çalışın, genç enstrüman bir şey yapmaya çalışın. Bu da sizin Dutch dizisiniz. Yani Hollanda hastalığınız. Nasıl? Siz de kendinizi bir alanda genişletiyorsunuz. Daha kötüsünü söyleyip, toparlayıp bitireceğim, yaşamsal Hollanda hastalığı. Hayatının yıllarında mesela 10-20, işte 20-30, 30-35-40 arasında bir ara bir şeye sarıyor. Bitcoin Bitcoin, aşk aşk aşk. Yani bir dönem aşk çocuğu oluyor, hiçbir şey düşünmüyor. Bir dönem kendi işini kurma fetişi oluyor, hiçbirini dengeleyemiyor. Birisine aşıkken iş kurmayı düşünmüyor, öbürünü bilmem ne yaparken bu işi yapamıyor. Hiçbir zaman iki işi bir arada yapamayan bir insan oluyor ve tek ilgi odağı kendi işini kurmak olduğu için işinden kovuluyor, aç kalıyor, yanlış zamanda yatırım yapıyor. Yani Dutch disease, Hollanda hastalığı çok bu olmasa da sizin bütün zenginleşmenizi bir tek şeye bağlamanız toparlarsan hayattaki bütün zenginliğinizi, mutluluk zenginliğinizi, mutluluk kaynağınızı bir insana bağlamanız o kadar bir insana bağlamanız diyeyim tabii ki seveceksiniz birini sevin ama arkadaş olarak sadece bir kişiye bağlarsanız yarın ertesi gün o arkadaşınız çekip gittiğinde ya da sevginiz varsa bir ilişkiniz varsa sadece onu odakladığınızda ömrümü sana verdim dediğinizde hiç arkadaşınız kalmıyor asosyal oluyorsunuz. Bütün sevgi ihtiyacı oradan geliyor oradan geliyor oradan geliyor bütün sevgiyi gümüşten petrolden kazanıyorsunuz yani o her kimse ya da arkadaşınız ve bir gün çekip gittiği zaman bitti. Anlatabiliyor muyum? Ondan gelen sevgi aşırı bollaştığında da bazen değeri kalmıyor. İşte bunların hepsi Hollanda hastalığı. Çok geniş aldım, tarihini ve ikili ilişkileri de karıştırdım ama soruyorum size. Siz kendi hayatınızda neyi bol bulduğunuzda kıymeti kaçtı? Veya Türkiye'de gördüğünüz benzer bir durum var mı? Ben Ölük Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.